Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İsterseniz biraz daha dönsün. Vallahi Koskoca dönsün, lezzetliğin var. yani bu. Valla güzel dönüyor yani dönsünün. Ya. Lezzetliğin de lezzetliğin yani. Günaydın. Günaydın hepiniz hoş geldiniz sevgili Sizler de hoş geldiniz. Bir kere bir şeyin adını koyalım ilk önce. Sanki ikiniz de faizi ben yükseltmişim gibi bana bakıyorsunuz. Yani ama yani kusura bakma da Kusura bakmayın da. De sen sende faizcilik, sende. Dış mihrakçılık sende, ee, kusura bakmacılık sende, ideolojiklilik sende, noktasındalık sende, Yani. hepsi sende ve bugüne kadar 5 kuruş faydasını da görmedim bu ya. durumların. İnanır mısınız ben dün gece bu faizler yükselirken kucağımda laptoplu televizyon karşısındaydım. Vallahi mi? İsterseniz telefon kayıtlarıma bakın. En son ne zaman aramışım Merkez Bankası'nı? Bundan bir 3 ay önce sizin bana borcunuz var diye bir aradım. Orada da zaten açan olmadı. Sen şimdi tekrar ben oturdum yani öyle faiz falan bir telefon falan geldi mi sana gece yarısı Ege ee, şu parayı kapatalım ya da e, bir gelin görüşelim yarın gündüz ne yapıyorsunuz biz bağımsız zorlum diye bir tane mesaj geldi sana Allah mı MB şey diye mi yazıyor MB diye mi yazıyor bak bakma biz gene bağımsızız diye mesaj geldi bir şey soracağım ya acaba soracağım. bu dengesizlik e, şu 2005 yılında Yetele kampanyası sırasında senin alamadığın paradan kaynaklanıyor olabilir mi ya? Çünkü orada biliyorsun hak edişini almadığın için sen Orada sen parayı almadın. Orada bir fazlalık oldu. O da üretildi. O... Duble yol yapıldı o paraya Yani 2005 yılında canım, üretim e, yok, şey de yok. Bu ama adamın paraları hep benim almadığım paralar sıcak para olarak ekonomiye cam verdi bugüne keşke kadar keşke can verseydi Ege yani belki de ama şöyle işsizlik şey... de arttı işsizlik ahetti ah mi yalnız e, kim iş yapar ben bir daha yapar mıymış mesela işsiz kaldım ben ondan i̇şsiz sonra adam para paramı istiyordum. vermiyor paramızı alamadım sen beni ah, roman müzisyene dönüştürdün sen ahettin mi beddua okudun mu ne yaptın ahettin mi bizde beddua olmaz <gülüyor> ama Hocam... ellerimi birkaç defa kaldırıp indirdim ne yalan söyleyeyim mübahale ya. mi diyorsun yani ha? mübahale mi Dua yok mübahale vardır. Şey o bir o nereden bilsin, ne yaptığını biliyor <gülüyor> mu şeyler <Nerede, diye. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse geçmiş olsun. Geçmiş olsun da bu arada kusura bakmayın benim çok özel bir hemen 10 saniyelik küçük özel bir işimi e, e, yayıncılık dünyasına sokuyorum. Ben küçük arkadaşım Alpe'de bir kez daha merhaba demek istiyorum sabahleyin sağ olsun Küçük de. arkadaşın Alpe mi? Alp, Alp. Alpe Alp iş diye de geçer. Benim de arkadaşım o. Hepimizin arkadaşı. E ee, benim çok... esas benim arkadaşım ya. En birinci Alpish diyorsunuz yani. Evet. Tamam o zaman. Noktasında diyerek devam edelim. Noktasında. Ee, o zaman madem ülkemizin ekonomik durumuna baktık biraz da İngiltere'nin ekonomik durumuna bakalım. Ekonomi deyince onlar yani bizden beni... daha kötü. Yo, vallahi. Bir... Biz çünkü Aç... Avrupa'nın hepsinden daha iyiydik. Öyle dedi en son yeni ekonomi bakanımız. Herkesten iyiydi dedi. Şöyle söyleyeyim. Ege Bey. Bey, Ege Bey, Kraliçe'nin kasasında para bitmiş. Biter. Biter. O geline dayanır mı? Gelin var, oğlan var, iki tane torun, torun var. var, torunun çocuğu var, kaç tane geliyor. düğün yaptılar o arkası düğün geliyor, paraları. Daha düğün, bir tane düğün yapıldı ya. Ay canım ama bir daha tane bir düğün, düğün de olacak. ağır düğün yapıldı Oktay. Bunlar bizim gibi düğün değil, bunlar, bunlar kıyıyorlar paraya. Royal kadar, düğün yani. Ne kadar kalmış kraliçenin kasasında? Ben sana şöyle söyleyeyim, İngiltere Happy Days fotoğrafçılık. Gitsen düğünümüz var, 2000 pound. Ama sen kraliçe olarak gidince 12.000 pound. Sen mesela gidiyorsun İngiltere'de... E, mesela asker tıraşı olacağım. Ketirinçilik var. Şey Ketirinçilik. Ne? E, iş, iş, <gülüyor> happy <gülüyor> Days Ha Happy Days Ketirinçiliğe gidiyorsun. Tamam. Normalde gittiğin zaman... 200 üç, kişi. 200 kişi. Kişi başı fiyat alıyorsun 50 lira. Kraliçe olarak gittiğin zaman kişi başı fiyat alıyorsun 250 lira. Çok özür dilerim. Ben de bir örnekle pekiştirmek isterim. Mesela Happy Days Berber. Tamam mı? Damat tıraşı. Erkek gitme. berberi. Damat tıraşı değil ya. Askeri, William, bu William'ı, Harris'i bilmem ne. Hepsi gitmedi mi askere? Ben asker Bitti tıraşı başağıda. olacağım diyorsun. Bakıyor orada Berberler Federasyonu. Londra Berberler Federasyonu'nun tabelasına bakıyor. 24 pound normalde Yine pahalıymış e, Orada İngiltere'de, İngiltere'de <gülüyor> Tartışma başına yere <gülüyor> gidecek ama Kuaför falan pahalı. çok pahalı Dünün abi yani, pahalı. E, bakıyor Ondan sonra bakıyor bu çocuk Nereden nereden geliyorsun Buckingham'dan geliyorum Hop otur 84 pound bak Sırf saçta şey, şey yıkama yok fay. Neredeyse 4 ile zarf ediyoruz Yıkama oktan. ister misiniz demiş yok ben sarayda yıkacağım Ayyy demiş sarayı yine ağzından kaçırmış 104 pound 20 pound 10 pound ohi it's <laughs> a pound Durup dururken yani 104... Ondan sonra kasada 1 milyon sterlin kalmış. E 1 milyon sterlin İyice, kime yetecek? Nasıl <gülüyor> İEG kime yetecek? Bunun Charles'ı var. Baklar, sen söyle Filistin kasada bizim kaç var? Tunus kasada bizim kaç var? Yani şimdi burada kraliçeyle <gülüyor> dalga geçiyoruz ama... Pant olarak bir söyleyeyim. Bir kere de yoksa <gülüyor> lazım. Dönüşler. Tele olarak bir söyleyeyim. Valla kasasında tele varsa biz tele de kabul ederiz. Kraliçenin yardımları... Mülk var ama onlarda bayağı da mülk var. Mülk, mülk, gayri mülk. meşgul diyor. Ben mülkledim gayri meşgul. Mülkleri saymıyoruz demiş. 2001'de kasasında ne kadar var varmış. Mülk mü? Hayır. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kasasından. 2 kasasına. milyon mu? 2-3 milyon dolar. 35 falan. milyon sterlin var. Nereye gitti bu 34 milyon pound? Yediler. Yediler zamanla. E. E, ne oldu bak. biliyor musunuz? Bu hmm. Charles'ı kral yapmadı ya. Evet. Madem sen beni kral yapmıyorsun, ben o zaman oraya, ben de bu kralı kral diyor. çatır Doğru. yiyeceğim dedi. Ama Zap. bir de şimdi neye güveniyorlar bunlar biliyor musun? Mülklerine güveniyorlar. Tabii. Çünkü Kraliçeye konuşuyorsun falan Kraliçeye şöyle diyor. Orda mülküm var. Datça'da mülkümüz var. Burada mülkümüz var. Mülk, mülk, var mülk, mülk, mülk. Çok sıkıldığı zaman Kraliçe 2. Elizabeth şöyle çıkıyormuş. Saray'ın penceresine doğru. Neydi onun önündeki park? Regency Park mıydı? Regency Regions değil. Park. Royal Regency Yok. Parking Area. Arkası. Sen James Park mıydı? Sen James Park tabii. Sen James Park'a doğru şöyle bakıp buradaki kuğular benim diyerek rahatlıyormuş ama. Ya, şu kuğuların tanesini ben bin pound'dan okusam. Şöyle pihi. Tam bu lafa ederken. Tam önüne küçük bir damla su düşmüş. Cık, ne oluyor falan? Diye. Balkonda falan da değil içeride. Bir bakmış Buckingham Sarayı'nın çatısı akıyor ya. Ciddi söylüyorum. Tavan akıyormuş. Normalde mülklere orada... güvenmesinler. Mülk mülk diye rahatlat piyasaları mı rahatlatmaya çalışıyorsunuz? Var çatıcılık var. Ne çatıcılık? Happy teyz çatıcılık Happy var. Hepi teyz çatıcılık. <gülüyor> Normalde gittiğiniz zaman sen ben giderip 600 lira hallederiz. Daire mi diyormuş? Apartman ee, mı? Müstakil mi? Müştekil... E, Müstakil sayılır. 600 lira hallediyormuş. İşte kiremit değişimi falanı filanı. Yemin ediyorum kara gittiği zaman 600, 600 bin, lira bin pound 600 bin pound Hayır, 600 lirayı pound'a çeviriyormuş 600 pound 4 ile zarf et, direkt iki katı ben de şimdi tabii geçmiş gün rakamlar. Sadece tavanlar çatılar mı? Isıtıcı kazanlar aralı brülörleri. Brülörler. Brülörler. Onlarda da Isıtıcı kazanlar 60 yıldır değiştirilmiyormuş Oktay, ya. Ya o ısıtıcı kazan diye yani, o dillerini yerim ben. Yerim. Isıtıcı kazanlar 60 yıldır değiştirilmiyormuş. Isıtıcı kazan diye içimizi ısıta noktay demiş. Gelsinler o stimden alsınlar ya burada var motoru var. Motoru burulör. var. Kazanlar şeyler var. Sadece <gülüyor> sadece ısıtıcı kazanları mı? Hayır, yatak odalarında Mikro sorunlar var. Ne anlatıyorsun? <gülüyor> Abi tamamen bitmiş. bitmiş. Mülke güvenin dediniz. Ha hmm. ama yalan yanlış bir şey söylemeyin. Bakingham dökülüyor mu? Sadece Buckingham değil, Royal ailesine ait mülklerin üçte biri döküntü aldı. şu anda döküntü Elden halinde. çıkarsın. Kasada da ne yok? Para yok. Kupon saray diye versin işte ilanı. Para yok. Londra merkezde kupon saray. Vallahi satıyorsa alırız yani. Kredi mu gireriz abi. Radyo <gülüyor> alacaktık onun yerine. Saray al. Yani. Saray önceden gelsin. Hayır, konuşmadığıma bakmayın sevgili dinleyiciler. Fahir'e bakıyorum şu anda. İşim var. Alır mıyız diyorsun. alabilir miyiz diye. Alırız, Alır mıyız diye. Alırız abi. Önce sarayı al. Kraliyet ardından gelir. Onu hiç dert etmeyin sevgili dinleyiciler. Yarın öbür gün birikmiş paranız olursa aklınızda olsun. 29 Ocak 2014 çarşamba sabahı. Modern sabahlar radyonuzda. Radyonuzda olmaya da devam edecek. Saat ona kadar espriler, şakalar. Arada da rocker Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo türbesi modern sabahlar devam ediyor. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın sevgilim sana sabahlar. Aynen EK kayıcına aynen radyoların başındakilere deyince çocuğunu kınayarak. Evet, tamam ben yükselttim faizleri. Hı -hı. Tamam abi kabul ediyorsan et sende faizleri yükselt. Manuço artık yaptın gibi geldi. Bir sen onu yoksa faizlerle ilgili mi? Faizlere dedi faizlere, faizlere. faiz lobisine faizlere dedi. dedi. Faiz lobisine Üstmane. dedin değil mi? Git ağzını yıka önce ondan mi? sonra gel buraya terbiyesiz. Lobi. Terbiyesiz. Lobici değilsin sen. Lobinin ta kendisisin. Allah'ın lobisi. edilmiş en ağır laf. En ağır en laflardan ağır. biri. Tek kişilik lobiye GK'ye can. Danimarka Başbakanı artık hmm. ismini bilin. E, Karkür erken fotoğrafı vardı. dedin. Karkür yani güzel mu? kadın. Hel Torning Schmidt. Schmidt ya işte bu kadın var ya hakikaten. Karkür. K e, yani gerçekten helal olsun. Gerçi yani insan da bazen de bir, bir başbakan da şey yapmasın canım hiç mi şey yok yardımcısı yok. Ben olsam ben gider or oradan geçiyorsam. Niye yapmasın ya var yardımcısı. Kadın bir kere yani bir tarafta. En güzel spor e, çocuklarıyla demiş. Çocuklarıyla beraber kürümüş işte. Çocuklar yoktu fotoğrafta kürümüş. Var var. Var mı arkada Kız, mı? Kızlarıyla beraber. Pijamalarda çocuklar. pijamalı çocuklar. Zatürre Adam nerede? Olacaktan. Adam nerede? Evin beyi nerede? Adam içeride büyük ihtimalle. Adam içeride. Bilgisayar başında. Danimarka sinemasından örnekler seyrediyor. Neydi o şehrine? Yerli şeyine, film seyrediyorum Idiots'u seyrediyormuş. Ay yine çıktı Idiots diye. Gel gel, gel Idiots başladı demiş. Zaten Orada Danimarka biz... sinemasından bana bir kişi bir film daha söylesin. Nasıl şeyi seviyorsak böyle süt kardeşler çıkınca hemen, hemen televizyonda seyrediyorsak. Idiots başladı ya. gel diyormuş. <gülüyor> Haber veriyorlarmış birbirlerine de. içeride trash oluyormuş. Bugün kar küremi sırası ondaymış. Vay vay ama orada ona da seviyor. Yani serin. hanımefendideymiş. Ya onlar da öyle kadın erkek şeyi de yapmıyorlar. O iş kadın işi bu iş erkek işi diye de yapmıyorlar. Herkes her işi yapıyor. Maşallah Danimarka adeta bir şey memleketi yahu. Modern memleket. Sadece kocası değil dışarıda güvenlik... Koruma polisi var güvenlik de değil koruma bizzat şeyin e, Pardon, şahsi koruması. Oktay Bey bu başbakanlık mı yoksa şahsi evleri mi? Şahsi ev ya. Şahsi evse tamam başbakanlıksa çünkü onu yapmazdı ben sana söyleyeyim. koruma da şey efendim ben korumayım yani. Bugün o işinizi ekstra kendiniz, kendiniz yapın. Evet. Tabii eli cebinde izliyor zaten. Ama eli yapardı. Ne e, kronu diyen olanlar da. sigara atıyormuş önüne bunu da temizle temizlemiş kendi. Bir paket sigara almış ben sana söyleyeyim korumaya korumada takır takır yapardı. Ama işte bilmiyor. Danimarka kral şey kralı diyorum da başbakanın, başbakanın da. Yeni olduğu için çok işte bu işleri pek beceremiyor. Ye, yeni de değil artık canım. Biliyorsunuz ya. Yeni ya yeni. Ne kadar? Kaç yıllık Oktay? Evini korumakla görevli polis memuru karşı kaldırımda elleri cebinde. onu izlesin. Ağzı çalıyor. Ha? Oktay şey mi çalıyormuş? Bacak bacak üstüne atmış. <gülüyor> Neydi o ya? Lahmacun söylemiş. Tespih gerek seyrediyormuş. Eltonik Şimd o ıslığı çalmış zaten. Yapayım mı Eltonik Şimd'i? Bunu yapmış. Ne oluyor diye çıkmışlar zaten gazeteciler falan da ondan gelmiş. Komşusu çıkmış. Komşumuz oluyor demiş bu başbakan. Komşusu oluyor demiş. 2011'de böyle çalkaladı başbakan. ama dün çalkaladı yani. Hem kadın güzel kadın, naif kadın, başbakan kadın bir taraftan kar küreyen kadın. Şimdi Obama telefon eder mi? Eder. ...barak olan Obama'dan bahsediyorum. Vah, gördüm. Çok tatlısın ya. Tebrikteki kürek olayım diye mesaj attı. Tebrik ederim diye. ...valla bu sefer Michelle Michelle Obama, Obama var ya, bu sefer o küreği gider. Danimarka başbakanına alır, kadar. ülkesine döner. ...VIP'den geçer. FBI vasıtasıyla gider biraz uzatıyorum kusura bakmayın beline vuracak yani nihayetinde diye bekleyenler varsa çünkü doğru adam dire... işine geldi arabadan inemiyor ne olacak <gülüyor> uzattıkça uzattılar uzattıkça... faiz lobisine nispet yapmamak lazım biz mesela 3. havaalanını yaptık ne oldu adamlar bir şey huysuzlandılar başta Almanya olmak üzere tüm dış devletler bir araya geldiler. faiz lobisine hadi fiştek fiştek fiştek durum ortada. Ama bak Danimarka'da ne yapıyor? Hiç. Hiç. Ay yani öyle durumumuz yok. Ülke olarak durumumuz yok. Önümüzü bile kendimiz kürüyoruz diyerek faiz lobisi bakıyor. Ha, bu da, Buradan da bir şey, şey, şey yok. çıkmaz İşimizdeyiz, diyor. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz mesajı veriyor bence. Baş Ama bu yani fark... şimdi o faiz lobisi ona da şey yapabilir. Ne yapıyor? Bu kar bu kadıncağız evin yollarını açıyor. Faiz lobisi ne diyecek? Bu ilk, üçüncü yolu açmasına müsaade etmeyecek belki de. Evet. Darbe <gülüyor> lobisine <gülüyor> biraz şey yapmak lazım. Fişlik <gülüyor> vermek <gülüyor> lazım. <canlandı> çeşitli sesler. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın buraya Ege bu sabah var ya. <gülüyor> Vallahi tatlısın minnoş. Google'a en son ne sordunuz? Google'a have you ever... Ne sordum ben sana? En son ne yazdınız Google'a? Mistletoe. Teşekkür ederim. Faiz sen? Hatırım, bakayım mı? Ben yok hiç... gerek yok. Hatırlıyorsan. Yo, Demek son... ki öyle cevabını çok önemsediğim bir soru sormamışsın. Yok. Kişi... Teşekkürler. Ha şeye yazdım. Süreniz an, an, doldu. Anna, Anna Maria Yopek. Yazdım. Fotoğraflarına mı bakmışsın? Onu sen bilmiyor ya? O kadının şeyine sanatçı... Hanfendinin e, afişini görünce aklıma sen geldin. Yani çok iyi falan dedi daha önce de gelmişti evet, dizi, O bu, zaman öyle demişti Evet sen. ben doğum tarihine bakmak için, zira dün <gülüyor> kendisiyle <gülüyor> <Tamam>. birebir. <gülüyor> bu sefer biraz daha ayrıntı çalıştım. Evet, biraz daha ayrıntı çalıştım. Kendisiyle birebir, birebir. Çetleştin kend... mi? Çetleşmedim canım, hizmet ettim. Köpeği oldum yere. bize mi geldi, dükkana geldi. Bize geldi, dükkana geldi anne Maria yo pek. Ben de dedim ki dur hem bir şeye bakayım falan filan. O kadın kaç yaşındadır falan. Çünkü filan biz de... gelen misafirlerimizin hepsinin parantez içinde <gülüyor> kaç yaşında kaç olduğuna yaşına? bakarız. 18 yaşından küçükse çünkü nine diye. küçük mü görünüyor falan? Vallahi yani şöyle söyleyeyim tabii daha küçük öster 44 yaşında olmasına rağmen en fazla 39. Ben sana diyeyim Oktay. 40 bile demezsin. Anladım. Eskilerden bir tane okur musunuz? Bir tane mi? de, bir tane tane de ben, ben de öyle şey yapayım. Tebiler Vallahi bir tane çalacaktım ama bir türlü de şey yapamadım. Ne çalacaktın? Bir tane bir annem araya yöpek patlatacaktım. Ondan sonra baktım listemizde annem araya yöp. sanatçı için en şey... sıkıcı şey. Evet ya bir sıkıcı mıdır? Ben... En az enteresan mı diyeyim? Sıkılmasa bile. Gittiği yerde kendi şarkısını çalın. <gülüyor> <gülüyor> diye kasaya doğru baktığını hayal ediyorum ben anlayamıyorum. Ben de böyle dakika. gözlerimi kısarak şöyle yapacaktım. <gülüyor> evet, biz çaldık. Biz hep çalıyoruz ya. Ben kim Siz, siz mi söylüyorsunuz? Aa, biz hep çalıyorduk bunu. Biz sadece çalıyoruz çal ya. Biz sadece çalıyoruz diye açıklama yapardım Ahmedi gönderdi. Sonra... Çok seviyoruz diye böyle. <gülüyor> Sadece yeri, sadeceyi zaten anlamında kullanmak değil. <gülüyor> Ayrıca açıklamak <gülüyor> gerekiyor. E, İngilizlerimizle de paylaşalım. Bu, bu, herkes Google'da ne aradığını bir kez herkes daha Herkes Google'da doğru. ne arıyor? Ee, bu arada bugün Kültür Kongre Merkezi'nde konseri var. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. O Kültür Kongre Merkezi'nde e, anne bugün mü konser? Bugün. 29'u bugünse tamam. konser de bugündür. Şimdi bir ülkeler üzerinden şöyle bir araştırma e, yapılmış. Hangi ülke hangi konuda araştırıldı? herhalde Türkiye'nin araştırdığı şeyler sapık sapık şeyler ne, ne oluyor Türkiye bu ülkede değil, Türkiye için araştırılan şey yani yani Türkiye vatandaşları Türk de... da bir garip şeyler bir haşhaşaları araştırıyorlardır bir ananas araştırılıyordur bir şeyler bir ananas, garip, ananas şeyler. çözüldü mü bu arada çözüme dedim şifrelim ben ne olduğunu da anlamadım ben e, etik olarak bu kaydedilmiş konuşmaları dinlemiyorum ha. video varsa mesela onu seyrederim de ses kaydı bozuyor ses kaydı hayır diyorum. etik olarak dediği bu ay e, şeyi doldu ya kotası. İnternet kotası da oldu ya. Yani, o ondan herhalde. Yani. Etik de dediği yani fatura üstüne çıkmak etik olarak yanlış geliyor olabilir. Ters geliyor evet. O yüzden doğru. Yani. Ee, Türkiye için şöyle araştırılmış. Neden Türkiye çok ucuz? Yani Neden sorusu sabit. Ülke müteharrik, değişken ve en sondakini de ülkeye göre insanlar arıyor dünya üzerinde. Türkiye için neden ucuz olduğu araştırılmış. Google'da en çok Türkiye ile ilgili araştırılan konu bu. Ee, ve Cevapla, Cevap var en mı? Üst, en üst çıkıyorum. Bunu mu Cevap demek var. istediniz diye böyle bir şey işaretler falan çıkmış. Bunu çıkmak, mu demek istediniz yeni faiz oranları vermişler çat diye. Bir de dolarımız çok kıymetli diye açıklama çıkıyordur belki. Mesela bir Almanya... de benzinin litresini bunu mu demek istediniz falan diye bir şey çıktı mı? <gülüyor> Patatesin kilosu falan diye. patates ucuzlu... Patatesin kilosu Patatesin benzinin litresi. Düştü. Patatesin evet. ıı, şeyi, ateşi dünkü Merkez Bankası toplantısından sonra biraz, biraz düştü. düştü. Patatesin ateşini oldu. düşürdüler. Evet. Vallahi, Almanya, artık kumpir... ile <gülüyor> <gülüyor> Almanya ile ilgili mesela neden Almanya bu kadar ne olabilir? Avrupa'yı. Güzel. Temiz. Bal dokyala. Disiplinli. Neden Almanya bu kadar? En, en net özelliği bugünlerde ya. Biri mi? Bayağıdır yani. Ee, zengin meselesi. mi? Zengin. Bravo. Neden Almanya bu kadar zengin? Neden Türkiye bu kadar? Ucuz? Ne yapıyor bu ülkeler şey mi yapıyorlar? Böyle başbakanları falan. Biz de Almanya gibi zengin olalım. Nasıl olabiliriz? Google'dan arayalım isterseniz. Ya da Google toplantısında öylece ya. Herkes laptopıyla gelsin. Orada bir bayırlıs bağlatırlar. Ne yapmamız lazımmış? Orada yazıyor mu Google'da? Ona göre yönetelim ki. Litvanya mesela. Neden bu kadar çılgın? Neden Litvanya bu kadar seksi? Hayır. Yeni. Hayır. Litvanya'nın en güzel Lüks. özelliği? Hayır. Litvanyamız so. Ali Cenap Kadir Şinas. Bu garip olmuş Müşgül ya. Pesent. Neden bu kadar intihara meyilli? Of. Başka bir şeye meyilli olsaydı ne yani? Ne kadar sapık sapık şeyler bunlar. Acaba Litvanya gerçekten bu kadar meyilli mi? Öyle Teşekkürler. Mi? Teşekkürler. Rakamlarla konuşsak. En olursa. çok horlandığına göre Lütfen. Ondan sonra bakıyoruz. Ee, başka ne var? Hollanda. Hollanda. Hollanda. Neden bu kadar nasıl lale? Nasıl bu kadar? Lale. Liberal. İşte lale liberal. Saçmalamaya başladı. Haber bitmiştir. <gülüyor> Teşekkürler. Haber bülteni saçmalamaya başladığında Oktay Demirci gerekli müdahaleyi yapar. Unutmayın bugün dolar 2.1 liraya kadar düşecek. Kaça düşecek? Derde. Merkez Bankası açıkladı. 2.1'e düşmesi bekleniyor. Her şey A ayarlandı dendi. Merkez Bankası mı düşeceği şeyi söylemiş? Evet. 1.92'de en son bekler. Düşebilir demiş ama bu ondan, sefer. Ondan yanıldık dediler mi? Düşer ya. dememiş. Ben düşer demedim. Düşsek. keşke düşse diye Düşsek açıp... ya baby çıksak ya. Yani düşebilir dedim düşebilir. Yani gezen düşer Aman adam abi. anlamında. Evet. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar, modern sabahlar, espriler, şakalar Ay bak bugün espriler, şakalar demeyeceğim diye evden çıktım Yine Vallahi diyorum, şey... yine diyorum neye, Çok erken niyet, demişsin de ondan etsin. evden çıkarken söylersen unuttum Unuttum doğru Hatta bugün şöyle diye gezebilirsin Yatmadan önce söyleyeceğim Unutmuşsun, geceliğin öyle niyet edip öyle yatacaksın Ege Geceliğin, geceliğin yapacaksın, yatacaksın Oğlan ülkemizi ee, kimi öptü? Kimi öptü? En son kimi öptü? En son Candan Erçet'ini öperken gördüm ben. Evet, biz de onu gördük zaten. Ondan sonra da kimseyi de öpmem. Daha da kimseyi öpmem demiş. köşe üstünden kaç... bir kimseyi öpemem. De. Köşe yani bucak üst... kaçıyordu Fransa, e, <gülüyor> Fransız basın mensuplarından. Çünkü bu e, Valeri'den, Valeri olaylarından Herkes sonra soruyor, evet. ilk göründüğü yer. Kadın. Olantı. Beraber gözüktüğü kadın da Tek başına. Yani sorulara muhatap olması açısından. Aynen. Bizim Aynen gazetecilerden hiç soran olmadı değil mi? Böyle biz gazeteciler olarak terbiye aldığımız için öyle sormayın adam ayıp sen elin adamına gelmiş yengeyi niye getirmediniz Oland Bey Orada da Pardon, hangi, hangi, hangi yengeyi, yengeyi? Ha. hangi yengeyi manşet manşet Ankara'ya gelir gelmez sorduğu ilk soru <gülüyor> Ankara'da hangi yengeyi o, o papa mıydı ya <gülüyor> maalesef keşke sorsalardı ya yenge niye gelmedi ama çevirmesi zor yengeyi nasıl ne, şey canım yapıyor? yenge dedin lady dedim mi bitti gitti Mahtmazel, Madam, Monsieur. Madam nerede Madam? Madam Madam, Monsieur. Veriz Madam, bitti gitti işte bak sana sordum bile. Sana soruyorum sana. neyi Ne sordun ya? Ben ortaya <gülüyor> bakıyordum o sırada. Ben ben başka bir yere bakıyordum. O da başka yere bakıyordu. Herkes bir yere bakıyor. Neyse Türk Fransız kültürüne yaptığı katkılar nedeniyle ee, Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi ve şarkıcı Candan Erçetin'e Fransız kültür ve sanat nişanını taktı. Ne oldu Candan Erçetin'de? Ee, 22 yıl sonra ilk defa göründü. Valla Olaq resmi ziyaretinde iyi oldu. Yani Neredeydi Candan Erçetin ya? Neredeydi? Onu hep beraber soralım. Üniversiteler çok ağır. Kağıt okuyor önündemiş. Işte. Akademik dünyaya bir daldı. Bir daha çıkabilene aşk olsun. Ee, Candan Erçetin'i öpmesi taktıktan sonra nişanı herkes böyle bir pis pis <gülüyor> Cülyat de da Valeri diye biri bağırmış. Onları da hemen oracıkta... Hemen, katletmişler. Hemen oracıkta katletmişler. Mevzu da burada kapanmış. Ülkede dönüyor çok... bugün değil mi? Bugün dönüyor. Ankara'ımızı yani? yaptık, yaptı, İstanbul yaptık. Bu... Bu... E, Ankara, İstanbul. İzmir'e de gidecektim ama vaktim olmadı. İzmir'e daha güzel zamandı, daha geniş bir zamandı. İnşallah diye gitmişler. Yani, şey. de... Daha uzun geleceğim. Daha uzun gece İzmir'de kalacağım? Daha çok kalacağım. Avo da güzelken gitsin zaten. Demek. Evet yani de böyle Hiç bir hiçbir şeyden pişman değilim şarkısı şey olmuş. Ha ama olsun olsun. Ama mu Zuhal Olcay'ın şarkısıydı ya. Candan Erçetin'in hiçbir şeyini... Hiçbir şeyden pişman değilim. Hiçbir Şarkı... şeyde gözüm yok olmasın. Hiçbir şeyde gözüm yok. Az önceki şarkıyı bulamadık. Sen şey. yanı... Diye duydunuz. <gülüyor> hayır hayır. Şu anda konuşulan şarkıyı bulduğu için şarkıyı dinleme fırsatınız var. Devam et fail ben ne güzel şarkıyı anons yapıyordu. Anons yapıyordu vallahi. <gülüyor> hiçbir şeyden pişman değilim şarkısına değinmesi ee, Candan Erçetin'in. Ee, ne ne bulunmuş olabilir? Değilim, Manidar. Bravo. Biraz üzüldüm. Herhalde gelen bütün turistleri ilk önce anlatıyorlardı. Bu. Ülkemizde her şey manidardır. Bak yaptım ben söyledim bu arada. Ne? Pişman değilimi söyledim. Hiçbir şeyden pişman değilim. Çok güzel. Bir de yalan. Dünyada başkası yalan onu da söylesene. <gülüyor> Bir de sandalyeni ters çevirirsen tam olur fail. <gülüyor> böyle yaşımızda ortaya çıkmış. Vallahi tam bir candan Erçetin klasiği. Klasiği. Almanya'nın Rastorf kentinde içinde 90 ineğin bulunduğu ahır ne oldu? Patlamış. Ah Ya Aa, Şeyden mi? Bak eğer öyleyse. Hayır. Metan gazı, fiş teklemesi. Vallahi ineklerin çıkardığı gaz sadece ben inekleri mi? Ben bu ineklere mi? şey yetirmeyeyim. Kimyon yedirseler. Bak çocuğun gazı da e, süt veren annelerde de kimyon. kimyon Ve adı. rezene mi? Ve rezene gazını alır. Bak o inek. Rezene de süt yapar. <gülüyor> Veya tarhana içersinden ineklere süt yapar. Bu vur. Bak ben sana söyleyeyim. Tarhana bulgur falan yedirselerdi o inekler hem bol sütlü olurlardı. Biraz da kimyon hem de güzel olurdu ya. Ne oldu? Bir şey söyleyeyim de ben yine siz devam edin. Sütlü olmaları problem değil. Gaz çıkardıkları için patlamış. gaz çıkarmaz hayvan patlar. Hayvan mı patlasın? Ahır patlasın. Hayvan patlayacağını ahır patlasın. Bence daha Mala gelsin. Gerçi mala geleceğine mala gelsin gibi durum oluyor inek söz konusu olunca. Biri mülk, biri mal. Hadi o inekler arasında nasıl konuşacaksın? Canım gel geleceğine malı gelsin. Mal biziz oğlum. Böyle <gülüyor> mi konu ne konuşuyorlar? Hayvanların çıkar. Altan erkeği gibi yapsın ha. Zaten mal biziz. Altan erkekti şey diye azarlıyor ya işçileri. Ne? Bir ondan ben bir şey oldum altan erkekliden. Soğudun mu? İlaç kullanıyorlar diye. Ne yapıyorsunuz? Çocuklar falan diyor ya. Ne seyrediyorsunuz siz ya? Kamu spotu hiç musun ya kamu spotu? Ben hiç her kalmıyorum. şeyi biliyorum ki kamu spotu. Nasıl tamam. biliyorsun? Sor. Mesela dur soruyorum o zaman Mesela bir dakika eskilerden mi yenilerden mi yenilerden yani Karşınızda satacağım. da eski kamu spotçusu var Şimdi Doğru ya şey bu kamu spotçuluk nokta kamu... İnşallah Altan Bey alıyordur parasını Biz çünkü çok mağdur olduk Paramızı alamadık Mesela zebze meyvelerin iyi yıkanması ve kontrolünü Yapan e, Yapıldığını gösteren Bakanlık kamu spotunda ki Kızın adı ne Ne oldu Zeren mi Çok yaklaştın yalnız yani. Ceren mi bir yaklaşık sonuç. Ce, celil mi? Hatırladın mı sen onu? Hayır hatırlamadım. Ben be, yani mesajları ezbere biliyorum. Seyretmeme gerek yok diyorum. Biliyor Biliyor yani ben kamu spot adına verilebilecek her şey bunlara veriliyor. Onlar şey yapıyor ya. Yani kaç yıllık kamu spotçası doğru. Yani bu hepsini Bir tek Türkan yani. şurayı ne dediğini anlamadım. Onu yani o mesajı bilmiyorum. Peki ne seçmen kütükleri kamu spotu ile ilgili. Hı -hı. Ekranda gördüğümüz pek çok ünlü var. İkisinin ismini sayar mısınız? Hadi seçmen kütüklerinden sayın. E şimdi benim dediğimi hiç anlamamış gibi sorular soruyorsunuz. Ne ne? Seyretme. Biliyorum, yani diyor, içeriğini biliyorum, biliyorum, biliyorum diyor. biliyorum. Mesajını biliyorum. Mesajları ne var? var nereden mi? bileyim? Seyretmiyorum ama biliyorum diyor. Ha, seyretmiyorsun. Seyretmiyorum tabi seyretmeden ha. mesajı ben kamucu olarak biliyorum. Abi kamu spotu seyretmeden zevke alınmaz ki. Hayattan zevk almışsın. O da doğru. O, mesaj, o mesajları o doğru. biliyor olman değil. Bu ülkenin bir parçası olduğunu hissedemezsin sen kamu spotunu. E, o heyecanı herkesle bir teheşemadıktan sonra. Ya bu şey olduğunu biliyorsun da. Döner Hiç döner yemiyor. yememişsin. Nasıl ben. Türksün sen? Olay döndü dolaştı. Bak. Doğru Soğuk. ben o zaman sırtımı only come spotuken can judge diye Ay. dövme yaptıracağım. <gülüyor> o zaman hadi şeyi yap. Ee, şeyin mesajını ver. Ormanla e, binaların nasıl bir şey olması lazım? Yapı, yapıların ve orman arazi yapıların ormana, ormana ilgili mesajı ver. Yapıların ormana dik olarak uzanması lazım. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo. Buyurun efendim. Biz nereden geldik Kamu Spotuna ya? Altan erkekli tutakledin. Altan, Altan Erkekliden geçiyoruz. Hayvan erkek tutakledin niye yapmıştın peki? Orada ha. hayvanların kendilerine mal denmesine bozulması. Yok patladı işte. Ya. İnekleri hafırı patladı Almanya'da. Almanya'da bu geriye yeteri kadar geri giderse... Herhalde bu iyi. yazık hayvanlar üşümesin hiç böyle hava girmeyen bir hal oradan soğuk giriyor, buradan soğuk giriyor Her tarafı kapattı evet. birikmeyi bir gerçekten. Yani. Aslında şöyle olmuş. Metan gazı birikmiş. Metan gazı dediğimizde aslında hayvanların... Yel, yeli. Yel, hayvanların yellenmesi sonucu ortaya çıkan gaz. 500 litre metan gazı. Her bir ineğin günde 500 litre metan gazı çıkardığını düşünürsek... Abi, bir dakika bir şey sorayım. Miyim? 90 Burada inekten... Zahmet. 500 litre nasıl çıkarıyorsun abi? 500 litre ya. 500 litre. Üretip üretip çıkarıyorsun. İyi de Bir mi? seferde fıstığı çıkarmıyorsun onu. Gün içinde yedikçe üretiyor. Bu hayvanlara diyorum ki gaz yapmayacak besinler verin. Yani bunu hayvancılığa... Gaz yapacak besin süt de yapmıyorum. Hayır illa Karatay Hoca'nın mı söylemesi lazım ya? Gaz çıkarmak çok sağlıklı bir şey diye. İlla onun mu söylemesi lazım? Ya gaz çıkarmak Sana sağlıklı da Oktay 500 Almanya'da litre bir, değil. Karatay bir, diyor ki, 100, 100 litreye kadar diyor gaz çıkarmak diyor sağlıklı ama 500 litre çok. Sen inek gibi, ev gibi düşünme. İnek, i̇nek gibi, gibi düşün, düşün kendine. <gülüyor> 90... Ya bu hayvanların memelerine falan böyle aletler bağlıyorlar ya sütün bir damlası bile ziyan evet. Evet. doğru. Niye başka aletler düşünmüyor? Metan gazı da bugün ucuz değil yani. İhtiyacın olsa metan gazı ara ara bulamazsın. Bir de metan gazı yere çökmüyor mu Oktay? Ağır Çıkıyor. değil mi? Çöktü mü ne yapacaksın? Ben İne, yine eski bir kamu spotundan ineklerden hatırlıyorum. İneklerden birinin pencereleri açıp yerde sanki bir şey varmış Var gibi süpürmesi, süpürmesi lazım. lazım. Evet. Sessiz sinema oynuyormuş gibi süpürmesi lazım. Bunlar yapılmıyor ondan sonra sanki suçlu inekler Kaç tane 90 Valla 90 inek 500 litre aşağı yukarı. Çarp, çarp bir dakika Ondan 90. sonra bin, elektrik kontağından 45 bin litre Elektrik kontağından da kaynaklanan Bir kıvılcım ne yapıyor o metan gazını Elektrik kontağı değildir orada ısıtıcı Kullanıyorlardır inekler Veya sigara içen bir inek ben He. şu anda süt veriyorum o yüzden içmemem lazım ne bir kadar tane sıfır? günde bir tane içiyorum demiş. Ve sonuç da. Devenin de... içtiğine inanıyorsunuz da ineğin içmesi mi saçma geldi size Sizden kusura inekteki verim mi düşürüyor mu? Düşürür ha. tabii yani süt geçer. Ama geçer. şöyle bir şey de var bazı inekler de diyor ki stresle beni daha çok şey yapıyor düşürüyor diyor. Yani yüzden... bir tane içiyorum diyor. Veteriner oluyor. söyledi demiş ya. Ve bazı ineklerin de ben süt süt verirken neden ben kendi hayatımı değiştireyim dediğini de biliyorum ben. Doğru. O da o da o da haklı. Çiftçi bana o demiş Ama de bazıları da şey yapıyormuş böyle. Arkada mama yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bazısı usüd <gülüyor> oluyor ya ondan. O, işte, evet, mama mama. Ben bunu veriyorum hadi. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar devam ediyor. Buyursunlar. Yapılan araştırmalar diye ya, modern sabahlardan yepyeni bir araştırmayla daha sizlerle beraberiz. Ee, simba... Bir grup adam sırf sabah radyolarda konuşulsun diye araştırma Yemin yapıyor. Yemin ediyorum sağ olsunlar yoksa ne? valla Çünkü neden bahsedeceğiz? Olursun, sonucunun hiçbir pratik faydası yok. Olabilir yani. Onlar da olmasa zaten... Sabah akşam her, Merkez Bankası her, faiz, faiz lobisi. lobisi yani. Doğru abi. Helal olsun bu adamlara. Amerika'nın Michigan eyaletinde yapılan araştırmaya göre ki Michigan'ın bir eyalet olup olmadığını bilmiyorum. Eyalet falan. Eyalet. Ben, eyalettir. Zaman, Bizim gözümüzde gölü, her zaman eyalet. Gölü bile var. Eğilidir gibi düşün. Fark. Evet ayrılık acısını dindirmenin en iyi yolu belirlendi. E, yok belirlenmedi tuz yani mu? tuz değil. Tuz mu? Baklava mı? Baklava da değil. Tatlı yemek değil. Yemek değil mi? Krembleyle değil. mi? Yemek, yemek içmekle içmek oradan da Hayır bu yemek içmekle alakası yok. En iyi ilacı bugüne kadar belki de uygulanan başka, ilaç dör, doğruymuştu. Başka, başka bir ayrılık mı? Ha. Daha sert bir ayrılık mı? Hayır. Çivi çiviyi seni yani dediğin sistem. Ayrı. Hayır. Ne, Sil sevgili baştan sevgili... başlamak gerek bazen demiştik. Facebook durum güncellemesi mi? Hayır canım. Şebnem Ferah Başta olmak üzere tuz Ayrılık acısı şarkıları var ya Ferhat Göçer dinlemek mi? Mesela ne var Ferhat Göçer'den Ayrıldım ayrılamam O mu? Şu anda bağramadım hmm. ben tam da yani Tamam ama ben galiba vardır böyle bağırdı diyorsan Hastayım ya hastayım Hastayım şey evet neydi oktay hastayım, hastayım. E Şimdi oktay, dostum beni hasta sanıyor yastayım Kimse bilmiyor Dünyanın evet. en güzel şarkısı ee, Araştırmacılardan <gülüyor> Doktor Stefan Pan'mız Ege niye böyle Lezle o yani. Lezle. Halbuki ha, Vallahi bunlar Yastım. çok hakikaten o kadar iyi geliyor dediler ki yani. Şarkı e, mı? Bu şarkılar hakikaten birebir diyor pansuman etkisi yapar. Şey gibi mi böyle bazen derler ya her şeyden şikayetçi git böyle bir hastanede bir acil servisi dolaş. Bir Milletin haline olur. gör dert diye dolaştığın şeyleri bir daha değerlendir diye. Bu şimdi biz sıradan insanlar olarak dertli olduğumuz dert Terk edildi mi çok kırdı bana laf soktu falan diye dolaşıyoruz evet. ama. Şairler, şarkıcılar orada o ayrılığı daha da beter bir hale getiriyorlar. O, onu görüp neyse bizimki gele iyiymiş falan diyerek teselli buluyorsun. Ayrılık acısı yaşayan adam açıyor Ferhat Köçeri biri bana gelsin Aa. o da sensin şarkısını uzun uzun dinliyor. O da ayrılık şarkısı mı? Onu bilmiyorum. Kavuşma şarkısı. Aa, Kavuşma dileği şarkısı. Sılanın vardır ya sılanın. Sevishmeden Sevi uyumayalım. O mu? Ama o, o bir dilek. Yani niyet ya da neyse Hı -hı. ya e, o da, da ayrılmış, mesaj. Ayrılmış adam. sonra orada. mı söylüyor? Hayır yani ayrılmış adam dinlerse ayrıldıysa mesela sevişmeden uyumayalım bir birleşme şeyidir. Nedir? Talebidir. Talebi midir? Tam tersi millet ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> gene ayrıldık. Uyuyoruz. Da. Kuru kuru uyuyoruz diye öyle bir şey oldu. Diğer sözlerini bilmediğimiz için yorum açtım. Vallahi aslında öyle bir şey yapabiliriz. Hani bestof'un en iyi 10 ayrılık şarkısı nedir? 20, 30. Kaç tane albüm çıkaracaksak ama tabi bunun en çok bilinenleri A yüzü bir numarada sil baştan başlamak gerek bazen. Hayır o B1'e koyarsın. A1'e ayrılık Azeri şarkı. Doğru bak çok ayrılık. güzel girdi oktar. Ama şey de var. Aynı albümle aynı adı taşıyan şarkı. A1. <gülüyor> Onu bir türlü unutabilmiyorum diye konulmuştur. <gülüyor> <gülüyor> ama sevgili şeyin ayrılmam sarılırım hayallere sevgili şey dediğimde neydi sevgili Levent şey? Levent Yüksel. Aşkın öleyim aşkın Nuriye Nuriye. Ayrılmam sarılırım hayallere. Bak. Sevgili sevgili başka bir sevgili arkadaşımızı daha söyleyin. Zohal Olcay. Sevgili Sezen'in bir sürü çok güzelliği Tabii. var. Pek çok şey işte söylendi. Ha? Şinanay. Mesela değil mi sevgili Şinanay. <gülüyor> Bunlar iyi geliyor. Yani hiç şey yapmayın. Adam böyle ama kendini verdin şöyle yaptın niye böyle yaptın? Ay bunları dinleme biraz moralimiz o Hayır. Bir şey iyi geliyor. O ya. yaz süreci yaşanması gereken bir süreç diyoruz. Nasıl hastalıkta nekayet var böyle bir bekleyeceksin? Yok, şey nasıl yapacaksın? hastalıkta sürünme dönemi var? Orada sürünürken de ayrılık acısında sürünürken de en güzel üstümüze örttüğümüz bir pike. Bir hafta Sıcak 10 bir gün. Bir battaniye. Acıktı şarkıları, acık şarkıları dinle, acık çorba dinle, iç, bir limon, tane de, bir tane de ne şarkı, bir de cırcır cır varsa da kahvenin üstüne limon sıkıyorsun. sıkacaksın. Yoksa da ayrılıktan sonra İlk en güzel. garantisi veriyorum. Yani onu da nedir kahvenin üstündeki limon, şakşuka mesela. Şakşuka dediğim şarkı olarak şakşuka yani. Sevgili Tarık Mengüçün güzel eseri. Onu da e, kasedin B yüzünün son şarkısı. Son şarkı. son şarkı. Rahat dinle. Güzel yani. bitirsin. Evet Çözüldü mü problem? Çözüldü gibi görünüyor şu an Valla şu anda bakınca Buradan hayat gayet güzel gözüküyor Bayağı 10-12 şarkı oldu bence <gülüyor> Bayağı söyledi Bizim de bir külliyatımız var Ama sadece onlarda değil Ferdi Özbeyenler de koyacaksın Uzun Havalar Değil mi? Uzun Havalar Berkıs Akkaleler İzzet Yıldızhanlar Bülent Ersoylar Daha ve Hollywood Yıldızları Julian Moore Ve daha kimler kimler İsterseniz bir tane de yabancı koyalım, bir Cengiz'den, bir şey koyalım. Cengiz'den de bir şey koyalım Yabancı diyor be Yabancı, yabancı. Bir tane yabancı bir tane koyacak yabancı olsa Boat River <gülüyor> Görüşmek yok bu. ama slow şarkı. <gülüyor> İyi <ilk den. gülüyor> ki <gülüyor> Ball on the River koyalım mı? <gülüyor> Ball on the River, Wind of Change. Bunlar ikisi arka arka. <gülüyor> Wind of Change. Wind Güzel of Change. Oldu, ben tamam. de tek geçerim. Wind of Final of Change. Falada Moscow. Yesterday'i mi koysak acaba? Yesterday'i de koy. Kısa şarkı. Bir, bir tane koyacağız. Bir tane mi? Aha. Bir tane de yabancı albüm yapsak bir Oktay. Yapalım. O zaman yabancılar diye ayrı bir albüm yapalım. Ona da bir tane Türkçe koyalım. <gülüyor> Onun yapılmışı var zaten. Anılar 9. Anılar... Ya bunlar yapılmış zaten. Biz niye kendimizi yoruyoruz ya? Siz Türk... hatırlıyor musunuz? Bir zamanlar aşk acısıyla dolaşan bir abinizi falan. <gülüyor> Hep onlar 9 vardı piyasada. Piyasada Herkes başka kaset ki biz, o yüzden 9. Ama bizim 9. yapacağımız kaset olacak. onlar 9'da var. <gülüyor> <Hay Allah. gülüyor> Birinci dakikada <gülüyor> proje Kaset yaptık. teknolojisi bitti. Mertlik Ayrı olsun. acıları başladı. Hep ondan. Shuffle'la çünkü. Tam aşk şarkısı dinliyorsun arkasından Pitbull geliyor. Yani Shuffle'la gelen adalet bu olur işte bu kadar. Ne olur i̇şte Shuffle. kasıyoruz. İsveç'teki Karlinska enstitüsünü biliyorsunuz. Bilmiyorum ben her yeri biliyorum da bir orayı bilmiyorum ya. Ben de biraz biliyorum. Orada da bir araştırma yapılmış. Onu da verelim. Ver. Veriniz verişleriniz. Ee, i̇nsanların, çevrelerindeki kişilerin bağışıklık sistemlerinin hangi hastalıklarla savaştığını koklayarak anlayabilme özelliği olduğunu ortaya koymuşlar. Ben adamı gidip niye koltuk altını koklayacağım şimdi ya? Koltuk altını. Ay sen de bu aralar grip mi? Griple mücadele <gülüyor> halindesin belli. Belli çünkü ekşimsi kokuyorsun. Mesela bazısı acı acı kokar. Koltuk Geniz altı yakan. değil niye? Koltuk altı dedi insan ya. En ne? iyi insanoğlunun en iyi koku veren yeri koltuk altısı mı? Ne bileyim gidip herifin boynunu koklarsam sanki bir sıkıntı olur gibi geliyor. Şeyini kokla. E, Neyini kokla. Kıyafetlerini kokla. Köpeklerdeki gibi gerisini mi koklayayım? <gülüyor> bir saniye. Kıyafetleri de şeydir ya. Kıyafetleri siner kokulu. Üstünden mi yoksa çıkar? Bir soyunur musun koklayacağım dersen de yanlış olur. Kızartma mı, kızartma mı yaptınız evde? Ne edin <gülüyor> Kızartma. Çünkü Zaten öyle kızartma yapmışlar leş gibi sinmiş terli kıyafetleri koklayarak yapılmış bu araştırma Bu kişi e, hasta deneklerin terli kıyafetlerini kokmuş <gülüyor> ne, ne kadar bu ceza mı vermişler birilerine valla hakikaten ya böyle ceza aman böyle araştırma mı oldu ya ve çok enteresan sonuçlar var e, bu <gülüyor> biraz bizde paylaşmayı düşünür müsün bu enteresan sonuçları? oldukça enteresan sonuçlar var Dördü kronik hastalıklara sahip kronik dör... bronşit bana dört tane kronik kronik bronşit kronik astım kronik faranjit ve kronik Cırcır. Kronik cırcır. Evet. Kronik fasarit diye geçelim. dediğimiz. O seni dediğin aynı ağır. Cirdir. Önce ile <gülüyor> başlar. Kronik fasarit ile biter. Yani, yani kronik fasarit yaşamsal olarak devam edersin ama cırcirella gerçekten insanda onulmaz yaralar... Eritir öldürür. Evet yani hakikaten orada ne yapacağız? Şekerde suya tuz ilave edeceğiz. Ve de kahvenin üstüne limon sıkacağız. sıkacağız bir de ota <gülüyor> bir şey diyor öyle sen Abinin de seni citrailleyle bir tür kahvesi kuru türk kahvesi e, üstüne limon sıkacaksın onu nasıl alacağız orada ya o çok inanç bir şey onu ya. bir şekilde alacaksın onu bir şekilde Oktar. alacaksın ota öyle ya da böyle <gülüyor> üstüne de ya. şekerli tuzlu suyu ben basacağım onun sağlıklı adam içse vallahi bir şey olur o adama. Patates o zaman haşlanmış, haşlanmış patates. Hasta patates. Gaz de... kaçmış kutkolar. Hastalanmış patatesi de <gülüyor> sübaştırdık Savaş. <gülüyor> mı? Bitti gitti işte bu <gülüyor> Ders mi? Mideye <gülüyor> sübaş. Mideye işte mideye ders. Ve Dör... suyunu alır. Dördü kronik hastalıklara sahip. Dördü sağlıklı. Sekiz deneyin terli kıyafetlerini kokladılar. Ben... İçeri az adam koklamışlar. Gerçi böyle iğrenç araştırmada da bin kişiyi de koklayamazsın. <gülüyor> yani çeşitli. Ya. Zaten 4 tane dört tane hastacıklı adamın terli kıyafeti hiç az değil. Çok özür ama. Ya, şu anda stüdyomuzda zaten iki tane hastacıklı adam var. Bir tanesi bu adam. Merhaba. Merhaba. Bu adam dedim. <gülüyor> Ve kavanozdaki adam Oktay Demirci. Merhaba. <gülüyor> Teşekkürler. Bu adamları ben zaten kokluyorum. Ve bir süre sonra insan gerçekten hiçbir şey almıyor. Demek ki 40 tane de bu bitmiştir mevzu zaten adamların kokut duyusu. 4 tane değil ki 4 tane koklamışlar ya. 8 tane. 8 tane bak Bir 8 tane de kokut duyusu adına ne varsa zaten orada adam bırakmıştır. Bu 8'in 4'ü Zaten sağlıklı. 8'in 4'üden emekli olmuş. Sadece terli. Ne? Terli. Diğerleri hem, Diğer terli, hem terli hem farhancılık. Hem terli hem Hastacık bu. E, ne çıkmış kokudan? Vallahi hepsini bilmişler. Neyi? Hastalıkları. Hasta. Bakayım şöyle koklamış. Sağlıklı. Cırcır. Cırcır cır değil mi? Çünkü bir koku aldım ben. Eş evet. gibi bir koku geldi. Evet. Buna bakıyorum. Hmm, geniz yaka. Bu ne olabilir? Öksür bakayım. Evet. Ne yapıyorsun? <gülüyor> araştırmayı yapıyorum sana. Şu anda araştırma yapıyorum. Yaklaşık 30 saniye sonra da bitecektir. eğer bekleseydin, sabredebilseydin tırnak içinde. içinde.com çok çok yoğun paralel yapılanmalar <gülüyor> Karakolu arayacağım ben ya Ya yıllarca bizim programımızda da paralel program yani. vardı biliyorsun Hala var <gülüyor> Hala var yani zamanda inanmıyorduk şimdi çok pişmanım evet. O yüzden Oktay'la el ele verelim diyorum <gülüyor> Ben de Justin Bieber'a dönelim diyorum isterseniz Aman ne döneceğiz ha. o bırak o mikroba Justin Bieber'ın yatacak yeri yok Obama'ya şikayet etmişler Justin Bieber'ı Ooo çok ağır Öğretmene şikayet eder gibi Justin Bieber hep böyle alkolü araçta Obama kullanıyor. Obama'nın küçük kızları vardı, oraya gitmemişler bence. Yo, küçük onlar... kızları kesin hayrandır Justin Bieber'a. E. Küçük kızları değil Justin Bieber'a onlar yok. Justin Bieber'ı değil. Onlar. Onlar Jay galiba Beyoncé'ci. Beyoncé'ci, Beyoncé Jay-Z'ci. Öyle mi? Öyle neden anladım. her bütün şeyde bunlar çıkıyor zannediyorsun? Doğru doğru valla. Hiç Justin'i görmedik biz şeyin Michelle'in yanında. Normalde 3 gün sonra bunları yapan adam, 3 gün sonra Amerika'dan roket, roketlenir. Kor. Bu adamın lütfen bu adama ayrıcılık yapmayın diye Obama'ya mektuplar diye bir kitap yazmış. Justin Bieber'ı ülkede istemeyenler ve ciddi de bir <gülüyor> imza, imza kampanyası mı başladı? Kaçlı imza? Bir imza sen ben gönderiyorum. Yani bir imzamı eğer kabul ediyorlarsa. İddiaya giriyorum. Justin Bieber'ı Amerika'mızda istemeyen 1 milyon kişi bulabilirim diye bir şey geldi bana. Bence gir, direkt gir yani. O ayrıcalıklı bir milyon kişi arasında sen de olabilirsin. Ne yapacak Justin şimdi? Kanada'ya dönse? Etin Kanada'da. de budu ne orada? Zaten en meşhur adam. Onu baştan düşünecekti. Islav mi Canım Kanada bunlar da sanki sorunlar. Brayan'ıdan neyse konuşuyorlar. Brayan Adam ne yapıyor ya? O da Hiç işte Kanada'da. Gördünüz kanad mü son dönemde? Kanada'da görüştünüz? büfecilik. Büfecilik mi büfe. Selin Dion'la beraber mi? Yok Selin Dion'un şeyi var ya. Hiç alakası yok. vinçleri var. vinç kira alıyor. Hadi ya. Hmm. Dozer falan. Dozer, bir de benzincisi vinç. varmış. Evet. evet. evet. Bülüler ve yatırımları köşemizin sonuna geldik sonuna sevgili dinleyiciler. O zaman biraz ya. daha rahmetli elbise dinleyelim. Ne dersiniz? Aa, Dua çok güzel okur yani. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar İlk kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor 29 Ocak 2014 Çarşamba sabahında Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama 2014'e girdiğimizden beri Ocak ayındayız İçim bulandı Ocak'tan Biraz varla. fazla sürdü Ocak Herkes bunun farkında bitmesi için gün sayıyoruz Ama bitecek gibi de görünmüyor Yani buradan bakınca temiz temiz Bugünü saymayalım bugünü de sayalım Benim Üçün tahminlerime var. göre ki bu konuda Tahmin yeteneğimin iyi olduğunu bilirsiniz. Ee, haftaya geçer abi. Harbi bir hafta abi. daha ocak diyorsun sen. Ya bir hafta bile sürmez yani. Hafta sonuna ocak çıkalım mı abi ne diyorsun? Hafta sonu garantisini vermeyeyim. Oktay Demirci açıklamasıyla ocağın hararetini aldı. Vallahi yani, şu anda ocak şeyleri düştü. Hafta sonu garantisi vermeyeyim Şeydi. ama benim beklediğim hafta sonu biteceği yönünde. Pazartesi yeni bir aya başlarız diyebilir miyiz Oktay? Kesin. Kesin. Fix diyorsun. O, o konuda garantim benim faiz. Garantör Oktay Demirci'nin kontrolünde. Şubat Hangi aya enin, başlayacağımız konusunda pek şey var mı? Ben şubat var, ya Var ama manipülasyon yapıyor. Daha önce de ben çünkü aylardan geçişte bu açıklamalarımı Herkes yaptım. Merkez Bankası Başkan'ın evet. manipülasyon dedi. Manipülasyon yapıyor dediler bana. O yüzden temkinli olmak istiyorum. Manipülasyon. <gülüyor> Amerikalı şarkıcı Prince. <gülüyor> Ay <Hayır>, Oktay <gülüyor> Konser... sen de ne kadar seviyorsun Justin Bieber, Prince. Hep bunlar. Hep bunlar aramızda en genç o ya. O yüzden ben ben çok meraklıyım. Eder bu Oktay takip Şarkı, eder. Şarkıcılara çok meraklıyımdır. Evet. <gülüyor> e... Genç şarkıcılara <gülüyor> seviyorum Konser videolarını Facebook'ta paylaşanlara dava açmış. Süründürsün hatta. Prez 22 kişiden birer milyon dolar tazminat istiyor. Cep telefonuyla çekilen konser görüntüleri Evet. Konser sırasında cep telefonuyla e... kayıt alıp onlar da böyle Facebook'ta şey. yayan Demek ki pislik kişi. yaptı. Işıkları açın da millet rahat çeksin güzel çekerse koymaktan da şey yapmaz utanmaz ondan sonra birer birer toplarız paraları Aa, diye ne yapacağını şaşırmış ya Allah Allah. bırak Allah sen 3'e 5'e bakıyorsa hakikaten, hakikaten onun güzel şarkı yap albümden kazan oradan evet ya. bak Prince'in eski şarkıları ne güzel bak ama yeni şarkısı deyince yeni Prince şarkısı var mı ne geliyor aklına diyor musun? mesela güzel bir Prince çalalım diyor muyuz eskiden derdik mesela değil mi haydi cepler havaya demeyi biliyor konserde bir de hala o tuhaf kullanıyor? Yani Prince diyebiliyoruz da bir değiştirdiği ismini falan baktı olmadı bir şeyler 1 yaptı. 1 milyon dolar talep etmek de demek ya? Kimde? İşte, ben ta biz talep ederiz arkadaşım. Facebook arkadaşım kullanırız işte bir Ne kadar milyon adanda... dolar ister 50 dolar alır. Allah bereket versin Ama taş attımda şey kolum yoruldu yani? Yani Prince artık yaşlı eski kuşağımızın seni olduğundan onun konserine gidenlerdi gene yaşlı başlı adamlar. Durumu var şimdi Justin Bieber hayranı 12-13 yaşındaki kızın bu parayı verme durmuyor ama Prens Ayran'ı evet, bir şekilde evet. çıkarır. En az 30 yaş üstüdür Prens Ayran dediğin insan. Krediyle, mürediyle öyle şak diye ödeyecek diye bir şey yok ki. Cibili cibili şak şak şak <gülüyor> diye parayı sayamaz yani. Allah Allah. Ofisi yok herhalde ondan mı Office acaba? Ofisi yok ya. Işte, Office, ofisi, ofisi yok. Ofisi bir... olsa bu kayıtları paylaşanların. işte bir sevgilisi var tabii. mı? Prens mi? Var tabii canım. Var. Vardır herhalde. Can yoldaşım değil. dediği bir bayan var. Bir bayan var. Ee, Hayat arkadaşı. Güzeldir bir hanımefendi. Çok yoruluyorum demiş. Tamam, Prince e ayak uydurmak zor demiş. Zor. Bu yaşına ama, rağmen hakikaten hem hınzır hem hareketli cıva damlası gibi ya. Ama onu gördüğüm sahnede gördüğüm anda her şeye değer diyor. Demiş. Peki sizce Prince? <gülüyor> Valla şu Ege kadın olsaydı direkt diyecektim ki alın götürün bunu Prins'e sevgili yapın bu var ya. Tam Prins'i baklayacak kadın derdim ya. Prince bey merhaba beni yolladılar <gülüyor> Türkiye'mizden. Buyurun sizi. <gülüyor> börek. <gülüyor> Valla biraz yedir içir. Çocuk adam da şey gibi ince adam ya beni korkutuyor. Kuru adamdan korkuyor insan ya. Hani biraz Doğru. yese yerken gözükse en azından. Diyeceğim ki rahatlayacağım bu adam da yiyormuş. Michael Düşünün Jackson ki. roketledikten sonra Prince dengesini de kaybetti. Çünkü böyle bir Doğru, kutup gibi onlar kutup şeyleri vardı, kutuplaşmaları vardı. Yani böyle Michael Jackson'la böyle bir e, işte, mücadeleleri vardı. En azından Fransızın dünyasında kendi kafasındaydı o mücadele o, ama işte şimdi <gülüyor> yani, haberi yoktu. dünyasında bilmiyoruz Michael Jackson'dan çok hissetmedik ama ondan o bir gidince boşluğa düştük. Kiminle mücadele edeceğim? kiminle kibir savaşı içine gireceğim. Maalesef. O da en yakın olan işte hani hayranları yani. hayranlarına. Hayranlar da değil ya. gitmiş konsere orada çekmiş canım ne yapsın canım canım konser kayıtları yandı böyle ya. Belediye konserlerine çıkıyormuş Prince artık. artık Tam bizde Prince'in konser görüntülerine yer vereceğimiz dakikada iyi oldu. O zaman o zaman geldi. O yüzden Prince'i o zaman cezalandıralım bugün. Bugün Prince çalacaktık. Çalmıyoruz. Çalmıyoruz. Bu da Prince'e en güzel cevaptır. Bundan sonra Michael Jackson çalalım. En güzel cevap Michael Jackson'a gıcık olsun. Heh, İyice ayar bakalım. verelim. Michael ayar... Jackson çalalım. Şimdi Prince düşünsün. Ah, şimdi, en güzel. Hadi bakalım şimdi ne olacağını düşün. kurmazsa artık yapacak hiçbir şey yok. Yani gerisini. Geri, ah. Merkezman. Hemen geçelim biraz daha ediyoruz. konuşalım mı? Diyor nereye konuşuyorsun ya? Biz o kadar nereye laf soktuk. Laf soktuktan sonra şak ne diye. hakkında konuşuyorsun? Kiminle konuşuyorsun gibi sorular da olabilir. Vatikan'a kuş tepkisi var. Ee, onu Kimi? da verelim. Kuştep, kuştep, Michael, Michael kuştep. Jackson dinlemeden. Allah, önce. Koca koca hava alanlarına o kuşları kaçıran şey koyuyorlar. Ee, kuş kaçıran ee, böyle şeyler geldi. E kuş kaçıran yerde kuş nasıl salacaksın? E salacaksın, kaçacak Sofuk zaten. gibi olacak. Daha kuş kafeste nasıl delirir o zaman? Ya onu açmaz Kuş kafeste. Kuş kaf. Evet, fire nisa havaalanında kuş kaçıran konusunu sen girdin ya hemen. Ya niye Vatikan'a koyaydılar? Durumlarım yok. Kaç tane şey var? E güvercini de kaçırır abi o. Allah Allah zaten güvercini salıyorsun o kaçacaksa. Hayır kafesteki Hayır. güvercin çok rahatsız Biraz olmaz mı? Biraz huzursuzlansın Kaçayım kaçayım kaçayım Biraz huzursuzlansın kusura bakma özür dilerim Arka bahçede de bak ne kadar Şeyin arka bahçesine koyarsın abi Koca Roma'da yakalasın Mart'ı bilmem ne ben demiyorum Orada bir alan böyle bir kilometre çapında bir alanı bir Kurtarılmış bölge ilan etsinler Vatikan Kafeste büyüdükleri için bunlar şey değil mi bu güvercinler Hemen yakalandı Yok ya ya kafeste büyüyorlar mı? Nerede büyüyorlar bilmiyorum. Yani orada da herhalde çiftlikleri var. Beyaz güvercin çiftliği diye bir şey var. Bunlar kuşçuların şeyleri değil mi? Yani bir yerlerde kuşçuluk yapan adamlar var ya. Ha. Onlar böyle açılışlara açılışlara. Beyazlardan 20 tane diyor mesela. Getiriyor uçuruyor. Onlar zaten havalar. Zaten dönüyor. adama gidiyorlar zaten Hiç yani. En güzel tarafı gidişte şey var. Nakliye ücreti var. Dönüşte, Dönüşte yok. yok. Dönüşte yok. Vallahi İtalya'da Ulusal Hayvan Koruma Derneği ee, biraz sinirlenmiş. Bu güvercinlerin ölme adisesine böyle bırakırsanız böyle öleceği kesindir diye. E nasıl bırakılacak? Şimdi herkes sanki güvercin salma uzmanı. Nasıl salınır ben ki ya? Ben hiç kaç yaşına geldim? İki o kadar güvercin tutuyoruz. gördüm. Avuç içlerimiz yukarı bakacak şekilde. Baş parmaklarımız yukarı kanatlarını Uç uç diye şey. Bu da barış şey olsun diye atıyorsun. Havaya atıyorsun. O, o kadar bizim bilgilerimiz. Başka gibi. bir şey kullansınlar canım o zaman da. Ne demişler. mesela? Zeytin at mesela. Zeytin dalı, güvercin bunlar takımsa. Mancılıkla. Da zeytin dalını at. Veya Çık orada. Mutluluğu, güzelliği. Mesir macunu at. O da güzel. Senelerdir tabii. orada millet toplanıyor. Senpiyatro meydanında. Ne aldılar? Bir şeker, bir güzel bir muhlama falan. Ş bir şey. araba batırılmış Hiç peşimetten mi? herkesin ha. içi kıyıldı. Yıllarca. Biraz böyle o kadar tepeden atıyorsun. Atsan oradan mesir macunları. Hem kargaya martıya da yeter. O mesir ha. macunu. Tabii doğru. Hem ordu duranlara da yeter. Hem şey hayvan telef olmamış. Yalnız onun oldu. parlak jelatinlerini kuşlar yem diye yiyor. Onu açar o. O karga alın. açar o. Bu arkadaşı alın. Yani derhal oracık da götürün. O karga açar onu. Yani hayvanların kullanılma Ne var beyaz güvercin yerine şey olarak ne Salabilir. atılabilir ya? Sarı güvercin. <gülüyor> Güvercini <gülüyor> atmak zorunda değiliz. Bence bir başka hayvan bırakalım. Yani bizde de mesela bazen koç keserlerken... Kafeslerden böyle fareler yok, sen, Beyaz koç keserlerken diyorlar ya tamam bunu şey yaptım. Kedi, beyaz kedi. kedi, kedi bırakacaksın. Beyaz kedi gidecek biraz duracaksın. Hem de dört ayak üstüne düşer. Ne Hayır, kadar at, yukarıdan at, at, atsın. Atmayacaksın ya. Atsın, atmayınca da coşkusu yok. Nasıl coşkusu yok. E balkondan atacaksın yani illa. Kalabalığın üstüne atacaksın. Abi ke, kediyi. Kedi veya kedileri. <gülüyor> Ama ben, sen... Benim aklımda şey var. Kapıyı açacak papa. Baba. Tapıdan salacak. salacak, herkes alkışlayacak falan. Sonra tekrar balkona çıkacak, kedi duracak, bakacak, ne oluyor diye yalanacak bir. Ona hiçbir şey olmaz o e, beyaz Atikan'da kurbağa, arıyorlar galiba. kurbağa korkunç olur değil mi? Kurbağa korkunç kurbağa. olur. Yani beyaz yani, kurbağa, beyaz hayvan. Tanrı'nın gazabı yani. gibi görünür, kurbağa yağdırsa. Evet. Beyaz hayvan ne var? <Gülüyor> kutup ayı, aslında en güzel o. Kutup ayısını salacaksın. Kapıyı açacaksın, kutup ayısını salacaksın. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak kalabalık <o> kalabalıktan eser var mı? Hem kalabalık dağılır falan. Sonra yukarı çıkacak baba, orada konuşması lazım. Kutup ayı bakacak, ne oluyor diye yalanacak. Yani bu ki... hikaye vallahi bayağı bir bana sıcak geldi ya. Dikkat edilseniz hayvan değişse bile senaryom aynı. <gülüyor> mesela başka bir beyaz hayvan söyleyeyim. Beyaz hayvan başka. Tavşan Aa. mesela. Tavşan çok Tavşanı güzel. Tavşanı mesela şey. balkondan atamazsın. Ne yapacaksın? Kapıyı o, açacaksın. Kapıyı açacaksın millet alkışlayacak. <gülüyor> millet alkışlayacak. <gülüyor> Tavşan <gülüyor> ne olacağını şaşıracak böyle çipil çipil. Şöyle bir dönecek bakacak. Bakacak ne oluyor falan diye sonra yalanacak. O sırada papa balkonda Tavşan niye yalandı Oktay ya? Sen i̇şte, de ne, <gülüyor> güzel. ne bir adam oldun. Tavşanı da kendi kendine yalattın. Kedi, Tavşan kedi. ağzı kadar iğrenç bir ağzı da başka hayvanda yok. Onun ben kendiki ke Şu telefonumuz bizim ne güzel çalmakta. Ne çalıyor galiba? Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi insanlar Modern sabahları son dakikaları. Buyursunlar. İspiriler şakalar demedimiz demedi ama yes demeye de getirdi yani Umay, yes dedi yes o bile did. bence 5 tane espriler şakalara denk yoksa 9 mu demeliydi teşekkürler ne oldu dondu kaldı ben bir anda gündemden düştüm <gülüyor> iyi düşersin tabii <gülüyor> düşersin ben seni kurtarmak için artık bir daha mücadele etmeyeceğim yani Oktay veda buyurun. et buyurun vedalar asla tükenmezdi çok güzel e, bir slogan o bence de Şüphesiz hemen, hemen harcamayalım bence her bu. zaman kullanmamak lazım e, diyorum ama bugün, Yalnız bak geçen hafta diyor. ben leş gibi hastaydım, tamam enerjimizi emdim. Bugün stüdyoda hiç hasta yok. Evet. Gene enerji emiliyor, nereye gidiyor bu Mesela enerji? Vortex, vortex var diyorum stüdyonun altında. Vortex, vortex alakası var. yok, başkası emiyor, ben kimin emdiğini söylemeyeyim burada ama yani enerjiyi emerken iyi, başkası enerjiyi birazcık emdiği zaman adam enerji bizi emdi madem emmiyorsun, ...biraz da emdireceksin yani bu Melik Ben hastayım ya... Eğer hastalığın enerji emme konusunda eminsek... ...o zaman sebebimiz net... ...iyileşme adına enerji emme hakkını... ...ben teslim ediyorum... ...yoksa o emmedikten sonra nasıl iyileşecek... ...ama ortada bir hastalık yokken... Eme emeyin engini... Ben biraz emeceğim falan... Eme eme iyileşecek doğru... ...hasta dediğin nasıl iyileşecek... ...kimisi diyor ki efendim şunu ye bunu iç... ...hayır enerji emerek iyileşir. Nasıl çocuk süt emerek büyüyor? Has, hasta so sadece süt yetiyorsa çocuğa Demek ek gıda. ki hastaya da sadece enerji yeter. Sadece ek, ek gıdalara geçiyoruz hastada biz yalnız. Ek gıdalara <gülüyor> da geçtik onu da, onu da müjdesine bir kez daha vereyim. Onu da not, not aldım ben fiber'a. Evet. Tamam. Hadi bakalım bugünkü e, son söyleyeceğimiz bir şey varsa söyle. Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Herkes Modern Sabahların bugünküsü sona erdi sevgili dinleyiciler. Bugünküsü. Bugünküsü dediğimizde hala Ocak ayında olduğumuzu hatırlatarak 29 Ocak'ın Modern Sabahları bitmiştir. 30'unda görüşmek dileğiyle diyorum ben. Bir mükemmel bir gün olacak.